Bugün e, cumartesi dramatis sabahı hayırlı hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Sevgili kardeşlerim bugün yine e, biraz e, bir günlük dua yapalım. Bugünün e, bereketli, hayırlı geçmesi için hemen akabinde şöyle efendim e, bir tefsir desinde de yapalım. Dolayısıyla eğer ki ee, çok oldu demezseniz bir arada e, vazifemizi yerine getirmiş oluruz inşallahı rahman ee, duaların şahı selavat-ı şerifedir çünkü selavat-ı şerif olmadan bu ümmetin duası Allah'a gitmez bu açıdan Allah dostları Abdülkadir Nezitleri pirimiz diğer büyük Allah dostları bunlar hem alim hem Allah'a yakınlığı bilinen e, takvasıyla meşhur olan Allah dostlarıdır bu e, mübarekler hep bu prensibi kabul etmişler. Çünkü Allah'ın emri de bu yönde. E, çünkü Allah ve Resulü ve o e, peygamberine selat selam ederler. Siz de selat selam getirin diye bir manada e, bu e, vazife müminlerin bir bütün her müminin vazifesi. Bütün müminler e, bu duadan eksik olmaması lazım. <gülüyor> salavat-ı içerisine girmesi gereken kelimeler itibariyle de bilinmesi birkaç e, gerekli hususlar, birkaç hususlar var. Bunların başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dua etmek, salavat-ı şerife getirmek, e, ehli dua etmek, salavat-ı şerife getirmek. E, bu olmazsa olmaz şartlardan da çünkü Peygamberimize salavat-ı şerifenin e, anlamı budur. <gülüyor> Ee, bu açıdan biraz hem salva Şerif'i okuyacağız hem de e, maal birlikte dua ederek e, yapmış olacağız. Allahümme salli <coughs> ala seyyidina ve nebina Muhammedin salaten tümcina biha min cemil ahvali ve Afet ve tekdilena biha cemial hacat ve tuzahiruna biha min cemiyel seyyat ve terfavuna biha indiki ala derecat ve tablugu na bia aksan gayat min jimil khairat fil hayat ve bade memet b rahmet kei qadi alhajat ve b rahmet kei arhmer rahimi salat min ciyedim e, diye bildiğimiz bu salavat şerife bizi her türlü belalardan sıkıntılardan dertlerden kurtarması için Efendimiz anası ve selam aracıklarak onun şifaatçi olmasını ve bu hakkın kendisine verilmesi için dua ediyoruz onun için ee, başlı başına tevessülü inkar bu e, Salavat-ı Allah Resulüne getirilmesiyle emri olmuşuz. Salavat-ı Şerife'ye Peygamberimize getirme, getirilmesiyle emri olmuşuz. Yani bunu sadece okuyan, doğru anlayan insanlar bile tevessünün e, e, caiz olduğunu ve yapılması gereken bir olay olduğunu anlayabiliriz. Sonra ikinci olarak Diğer farklı, daha güzel örneklerden vermeye çalışıyoruz. Bir tanesini şimdi okuyalım. Bismillah. Allahümme salli ve sellem ve kerrim ala seyyidina Mevlana Muhammedin abdike nebiyike ve rasulike nebiyil ümmiyiz seyyidil kamil fatihine hatime hayr rahmeti ve mimil mulki ve dalid devam bahir en varike madine esrarike ve lisan hüccedike varusu memleketike ve ayine ayağine halikatike ve safiyiz sahbüke lil halgı nuruhu ve rahmetin lil alemine zuhuruhu Mustafa'l-Müştebe'l-Müntaqa'l-Murtaza Aynul İna'ya, Zeynil Kıyama Kenzil Hidaye ve İmamil Hazreti Ve eminil memleketi Ve tirazil hulleti ve kenzil hakika Ve şemsil şeriatı Ve kâşfil umme Ve caliz zulme ve nasiril mille Nebiyyel Rahme, Şefiyel Ümme Yevmel Kıyame, Yevme Tahşevul Esvad Ve Teşhasul Ebsar Diye uzun bir selam var Şerife Tabii birçok selama şefler var ama bu selama şefler e, ezberlemek mümkün olmuyorsa bile ara sıra böyle birey not edip yazıp da oralardan okumakta Çünkü çok büyük fayda var. Çünkü her bir dua Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gitmektedir ve ona e, sunulmaktadır. Onun adının geçtiği bütün dualara Allah Resulü öncelikle katılmaktadır saniye o duanın e, efendim kabulü içinde o da dua etmektedir. Peygamberimize semen onun ümmeti olan bütün diğer e, Allah'ın salih kulları, sahabeler de onlar da dua etmektedir. Dolayısıyla peygamberimize getirdiğimiz salavat-ı şerifler arka planı böyle doldurur. Bu manada bütün alimler, bütün hoca efendiler bütün salih insanlar bir iş yapacağı zaman Eûz-i Besme'den sonra hamd ederler. Hamd, hamd sonra da Salaf-ı Şerife ile sonra sohbetine başlarlar. Bu açıdan mesela Salaf-ı içerikleri anlamı Türkçe karşılığı olarak nedir diye sorusuna cevap olsun kısmıyla ilgili birkaç cümle şöyle söyleyelim. Allahümme salli ve selim. Allahım Salat selam eyle ve kerrim ikram eyle ala seyyidina mevlana muhammedin e, mevlamız seyyidimiz efendimiz muhammed mustafa'ya selam eyle e, salat olsun duamız ona olsun ve ona ikram eyle iyi davran bol şefaat ver demek abdi abdike nebiyike ve rasulike senin kulun peygamberin ve risalet ile gönderdiğin e, o muhammed aleyhissalatü ve ki e, senin rasulündür senin peygamberindir o ümmidir o e, tam bir efendidir. O tam bir e, gönüllerin fatihidir. Gönüllerin fatihi. Gönüllerin e, hasıdır. E, bu Abdülkadir Genel Hazretlerine e, özel meşhur ifade tarzıdır. Bazı alimler Kur'an-ı Kerim'in mukatta harflerinin örneğinde hurufla, harfleri şifreli kelimelerle peygamberimizi övmüştür. E, burada tabi ki onların bildiği bazı sırları da açıklamış olduğunu anlıyoruz. Peygamberimize Kur'an-ı Kerim'de birçok sırlı olan kısmının, sırlı kalması gereken kısmının da tefsiri mahiyetinde bazı kelimelerde böyle göreceğiz. Burada rahmet kelimesinin hası, rahmet kelimesine ha'yı kaldır, hiçbir anlam kalmaz geriye. Ama hasız, geri anlamı yine muhafaza eder. Onun için yani varlıkların züktesi özüm manasında, benim içime şu anda öyle geliyor. Çünkü diğer kelimeleri seçmeyip de kelimenin içinde rahmet kelimesi içinde hait seçmesi budur. Yani varlıkta Muhammed'i kaldırın. Varlık adına ve vesselam'da özde bir sevgi ve muhabbet aşk diye bir şey kalmaz. Kainatın varlık hikmeti diye diyebilir. Çünkü bunu doğrulayan ayet kelime var. Nedir? Ve ma rüsellâke illâ rahmetellil âlemin. aleme rahmet olarak seni gönderdik. Ee, ayeti ve eğer seni efendim senin ya e, yaratılışın ne güzel bir yaratılıştır. Yaratılışındaki farklılığı da ve inne kele ala hulukun azim sen hulukun azim üzere yaratıldın ayeti de elbette bunları müşirdir. <gülüyor> Şimdi e, bu ayeti kerimede de bunları anlatırken tabii ki bu sırları e, cami bir ifadede bu selel şerhfe de görüyoruz. Sonra ve mimil mülkün yani sahip olduğumuz Varlıklar arasında da mim özelliğine sahiptir. Yani mim nedir bu arada? Muhabbettir, sevgidir, varlık adına e, sevinmemizdir. Bir şeye sahip olunca sevinmemizdir. Ve bu sevinmemiz ya da o varlığa sahip olmamız ancak Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın o e, Allah'a olan sevgisi ve inancı ile mümkün olmuştur. Ve böylece bir müteşekkir e, her halde Allah'a, Allah Resulüne göndermiş olmasından Allah'a şükran ifadesini aynı zamanda bu işaretten anlıyoruz ve dalit devam devam kelimesinin dalıdır. Yine bu kelimeler devamda d kelimesi mülkte mim kelimesi rahmette h kelimesi olmazsa olmaz varlıkların özü ifadesi manasına gelir. Dolayısıyla bu ifade böylece <gülüyor> kelam ilminin sırrının kelimeler arasındaki sırlı kelimelerin ifadesiyle birlikte Allah Resulü efendim ne yapmış oluyor? Selavat-ı şerife getirmiş oluyor. Şimdi de e, tekvini varlıklar arasındaki Allah Resulü'nü yerini anlatır ifade, teşbih ya da e, buna benzer bir ifadeyle anlatıyor. Bahre envarike ve madene esrarike ve lisana ve arusu memleketike. Vay ay yani ki bundan sonra saydıkları'nın hepsini tike tike uzun sürmesini diye vermiyim mana. Burada da özet halinde şöyle anlayalım yani varlıklar arasındaki mesela nur denizinin kendisi sırlar aleminin madeni delil ve hüccet bakımından güzel beyan ifade eden bütün dillerin özü bir dil sahibi ve de bütün vağlıklar ve ülkelerin gözdesi, bütün vağlıkların özünün özü, bütün halka, halkın kendisindeki güzelliklerde zuhur eden bir ilahi nur diyor peygamberimize. Yani kimden ne kadar güzellikler varsa hepsi seni andırır bize. Onu görünce o güzellikleri, güzel bir konuşma, güzel bir suret güzel, bir ahlak, her türlü güzelliklerde o seni bize yansıtıyor şeklinde ve alemler için bir rahmet olarak gönderilen peygambere salatü selam olsun. Çok geniş ifadesi olan ve doğru bir ifadeyle bunu anlayabilen insanlar için tercüme yapmış oluyoruz. Çünkü yoksa gerçekten anlaması çok zor. Bazen kem gözler veyahut da şom ağızlar bunların manasını bilmediği için, tefsirini yapamadığı için Özellikle şirk zannedebilirler. Efendim, el-Mustafa, el-Müşteba, el-Muntaka, el-Murtaza. Bu yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerif ve e, sahabenin dilinde bazen de ayet-i kerimede efendim, kendisine e, tanımlayan sıfatlarının arasındadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 250 kadar ismi vardır. Bunlar içerisinde 5 tanesi meşhur ismidir. Dolayısıyla Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı yönlerden onun üzerindeki yaptığı e, mağaz-ı nasihatından, sünnetinden, yaşantısından, takvasından her yönünden bir türlü bir tanıma, tanıma yapmış oluyor. Ve bu açıdan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kimisi der ki mesela İmam-ı Sakaleyn Peygamberimizin isimlerinden birisi budur. Eminül Memleketi şemsü i Şeriatı Kaşfil gümmeti, cali zulmeti, nasır milleti, nebiyer rahme, rahmet, rahmet nebisi diye, şefiyel ümmet, yvmel kıyamet, herkesin korktuğu o günde seslerinin e, kısıldığı, kesildiği, gözlerinin yerinden çıktığı bu korkudan e, mecazen bu ifadeler. O günde herkesin başvuracağı kişi manasında, öyle bir peygambere efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a selat selam olsun. Sonra hidayetin kenzi, efendim. Kenz bilir biliyorsunuz hazine demek. Efendim böylece değerli toplu olsun diye biraz kesik cümlelerle kısa kısa cümlelerle ifade ettiği mananın bu çok geniş ifadeli mananın uzun bir selavat-ı Efendim efendim Gelen Geleniz'lerinin günlük selavat-ı şerifi olduğunu da tekrar edelim. Sonra şöyle devam ediyor. Allahümme salli ve sellem ala seyyidina nebina Muhammedin nuril ebleci vel behail ebheci ve tevrati Musa ve kamusu incili İsa salavatullah ve selamuhu aleyhi ve aleyhim ecma'in. Bu da çok sırlı. Burada bazı sırların ifadesi bakımından yani bugün için e, Abdul Gadir Hazretleri'ni bilen gerek Maliki, gerek Şafii, gerek Hanefi mezhebinde olan büyük alimler hepsi takvasıyla ve samimiyetiyle Allah'a olan aşkı, Resulullah'a olan sevgisi, ehli olan sevgi ve hürmeti kendisi de ehl Beytin imamlarından sayılır. Bu mübarek büyük bir zatın hakkında suizan eden hiçbir mezhepsize de rastlamadım. Çünkü bunlar dahi e, konuşacakları zaman ki hocalarına soruyorlar, hayır diyorlar, Abdülkadir Genel Hazretleri'nin adı varsa orada susun, konuşmayın şeklinde. E, bunu birçok e, kötü konuşan diğer Allah dostlarına kötü konuşan insanlardan bile duydum. Bu açıdan e, buradaki bazı kelimelerin Hemen ilk verilen manası değil de sonra bir bilmediğimiz derin manası var diye düşünmek, teemmül etmek, tevakkuf etmekte büyük fayda var sevgili kardeşim. Onun için ben pek fazla derin ifade ve arka planı açma imkanında olmasam şu anda yayında bile bu şekilde düşünmenizde büyük fayda var sizin kendi yararınıza olarak. Allahümme salli ve selam ala seyyidina nebina, seyyidimiz ve nebimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'a selat selam olsun o ki Muhammedin Nurul Ebleci ve el-Beha ebeci evet. Ee, o Eblec ve eee olan Beha, Beha ki e, heybettir ve şan şeref ve izzettir. Ona sahip ve kendisi parlak bir nurdur. Nurun özüdür. O yine Musa'nın Tevrat'ının namusu. Ee, yani ona gelen Tevrat'ın e, gerçekten e, geliş sebebi dahi olarak göstermekte. Kamusu İncil'e İsa, İsa Aleyhisselam İncil'in e, sözcükleri kendisidir diyor. Yani onu tam anlayan, onu tam anlamış olan bir e, Muhammed'dir. Gerçek manada İncil'i saptıranların e, yola getirmesi ve onların tahrifatını önlemesi bakımında. Gerçekten de bu öyledir, Vaka budur. Yani Ömer radıyallahu an incili bilen birisiydi ve incilden birçok şeyler okuyup ve bunu Rasullaha sorardı ilk dönemlerden, ilk Müslüman olduğu dönemlerde ara sıra. Bu bir uzun bir müddet devam ettikten sonra ya Ömer fazla incil niye okuyorsun? Fazla ilgilenme. Çünkü bize gelen ayetler, Kur'an-ı Kerim o incildeki'nin özünü özünün özünü anlatmaktadır oradaki bir sürü tahribat, tahrifatı ne olduğuyla ilgili öğrenmek istiyorsan, Kur'an'a bak dedikten sonra diyor Hazreti Ömer, bir daha diyor İncil'i okumadım. Yani gelişi güzel, elbette tanımak için bazı şeyleri bilmekte fayda var, yasaklama manasında değildir. Ama uzunca bir, onunla meşgul olmak, içinden doğru yanlış cetvelini çıkarmak her babaydin işi değildir. Allah korusun bazı insanlar, imanı zayıf olan insanlar okudukça da efendim zihin karışıklığı ve de e, kendi e, güçlü bir iman ve de e, Risaletin manevi cephesine sahip değilse okumasında zararlar söz konusu olabilir. Bu açıdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Ömer'i uyarmıştır. O açıdan e, tekrar söylüyorum İsa Aleyhisselam'a gelen vahyin özünü ve içindeki onu temizleme vazifesi tahrifattan insan sözlerinden kurtarma vazifesine peygamberimize verilmiş vazifelerden birisidir. Veselamu aleyhi ve aleyhi ecmaîn. Tılısımül felekil atlası, feleki atlasın tılısımı, eee yani anahtarı kendisindedir. Fi butunü kunze mahfiyen fa ahbattu en urfe. Yani varlık adına kendisi tanınmak ve tanınmaya ihtiyaç olmadığı halde varlığı yaratma istediğinde Oradaki esas e, bu varlıkların yaratılış sebebidir. Şeklinde anlatıyor. Tavusul melikil mukaddesi fi zuhuri fe halabtu halken fe taarraftu ileyhim arafuni. Evet. Ben varlıkları e, beni tanısın istedim ve bu açıdan onları yarattım e, sözünü. E, zuhurundaki varlık adına bir sebep. Varlığın yaratılma sebebidir. Onun için varlık e, sebebimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam diye Türkçe'ye tercüme etsek yanlış olmaz. Ona salatü selam olsun. O ki kurretü aynel yakîn, yakın olabilmek, imanın yakın derecesine ermesi onun e, e, mübarek gözünden gelen ışıklardır. Yani onun sohbetine e, alışmak, onun yolunu, sünnetini takip etmek, onun izini takip etmen neticesinde insanın imanı yakini derecesine ulaşır diyor. Mir'at-ı ulil azmi minel murselil. peygamberlerden ulul azim, peygamberlerin aynası durumundadır. Onlar kendilerini bir kardeş arayıp bakmak, görmek, nerede olduklarını görmek istediklerinde Muhammed Mustafa aynasına bakarlar. Orada kendilerini görürler. Bu e, yani her, her mümin aslında genel olarak, kıstas olarak da öyledir. İyi mümin, iyi müminin aynasıdır. Münafık ise aynalık yapmaz. Hep kötü gösterir ve onunla alay eder. Ama gerçek manada diğer peygamberleri doğrulayıcı onların hak üzere olmasını sağlayan ve o güzelliklerle birlikte bir ayna vazifesi yapan e, özelliğe sahiptir. Mümin, müminin kardeşidir. Peygamberler de Peygamberlerin kardeşidir. el hakkı i Hakk-ı Mubin Melik-i Hakk-ı Nur-i i el el mükerram peygamberlerin basireti nurudur. Onların hak adına marifet adına ne var ne biliyor, ne söylemiş ne vahiy getirmişse buradaki basiretin nurunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlık nurundan almıştır. Allah yaratmasında yaratma hılkatinde bu sistemi bu şekilde yani yeryüzünde en büyük peygamberi ilk yaratmış sonra da diğer peygamberleri yaratmış, sahabeleri yaratmış olduğu rivayetleri birçok kitaplarda mevcuttur. Hatta bu eski Tevrat'ta diğer birçok eski önceden gelen kitaplarda da buna benzer bir ifade vardır. Onun için bütün peygamberler kendisinden sonra gelecek en hayırlı olan bu peygamberi adını, varlığını söyleyerek gitmişlerdi. Giderken de Allah onlara ben işte en son gelecek bu mübarek peygamberin söyleyerek gittiklerini vazife olarak vermiş. Hiçbir peygamber yoktur bunu söylemeyen. İsa Aleyhisselam bunun içerisinde dahildir. Kendisinden sonra da gelecek bu Faraklita'yı efendim yani Ahmet ismindeki peygamberin müjdesini vererek gitmiştir. Ben başarılı olamadım birçok konuda o başarılı olacak diye de müjde vermiştir. Bunu açık beyanı görmemezlikten gelmek efendim gerçekten İslam'ı kasıtlı olarak anlamak ve anlatmak istemeyen insanlar diye görmek lazım sevgili kardeşim. Ve mehal nazarike ves'ati rahmet kimine'l a'valimel ebelin ve'l ahirin. Evet. Ya Rabbi yani çok güzel bir ifade burada da yine. Evelin ee, ve ahiri öncekiler ve sonrakiler varlık adına alemde ne varsa her hepsinin rahmetinin efendim e, kudretinin tecelli mahalli kendisi diyor. Yani öncelikle bu kadar bir büyük bir muhabbet ve sevgi nazarıyla kendisine bakıldığını bu da yine e, ayet-i kerimede e, rahmet olarak gönderildik, gönderildin. Sen onlar içerisinde var ki o topluma ben azap edecek değilim. Bu ifadeyle yüksek bir sevginin ifadesidir. <gülüyor> Bu ifadelerin hiçbiri diğer peygamberlere kullanılmamıştır. <gülüyor> Sallallahu te'ala aleyhi ve ala al ihvanihi mine nebine vel mursenim ala al ve ala alihi ve sahibi tayyibine tahirin. Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onun kardeşlerine Peygamberlerden diğer bütün kardeşlerine ve Mürselilere, onun âline, ehli beytine, ehli beytin yolunda gidenlere, eshabına ve temiz, tahir bu sahabenin hepsine selatu selam olsun sevgili kardeşlerim. Allahümme salli ve selim ve etaf ve enim ve emnih ve ekrim ve eczil ve azim eftale salatike ve evfa selamike salatin ve selameye tenezzelan min ufuki künhi batını zati ilâ felek-i mazahir mazâhir-i ve sıfat İşte böyle olur. Yani mükemmel bir dua. Nasıl olur derseniz işte böyle olur. <gülüyor> güzel bir dua, çok güzel. Allah'ım en güzeliyle, en bol mükafatlısıyla, en bol nimet ve en güzel salatü selam ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı en çok, en büyüğü ona olsun ki o buna layıktır. Senin selamın, salatın eee Uzat ilahin görünmez e, nihayetsiz ufkundan gelen bir salat selam olsun. O ki e, sıfat ve esmanın mazahiri olan sema gökyüzünün felekine ulaşsın, ulaşsın diyor. <gülüyor> ya bizden giden salat selam, Allah'tan gelen merhamet, nur bizden de gelen öyle bir selat selam olsun ki diyor, bütün kainatı kaplayıp oradan da sana ulaşsın. <gülüyor> Senin esma ve sıfatının mazhari olan gökyüzüne. Yani esma ve sıfat dediğimiz zaman bunun mazhar zuhur yeri ilk önce neresidir? Gökyüzünden beklenir. Ve bu da bir genel kabul olarak beklenir, yani düşünmek lazım sevgili kardeşim. Onun için duayı yere ağzını, duanın ellerini göğe doğru onun için kaldırırız veyer tıquyan عند السدرة المنتهى العارفين إلى مركز جلال النور المبين على سيدنا مولانا محمد أبديك نبيك ورسولك علم يقين العلماء الربانين وعين يقين الخلفاء الراشدين وحق يقين الأنبياء المكرمين الذي في أنوار جلاله أول العزم من المرسلين بتحيرت في درك وزماء المهيمنين El münezzele fil Kur'an azim bilisane arabiyyin mubiyyin. Evet. Buraya kadar yine bir salavat şefedir Ama o kadar uzun bir cümleyi efendim tabii kırarak, bükerek değil de yine de mümkün mertebe e, şöyle e, kısa cümlelerle ifade etmeye çalışayım. Yoksa çok uzun bir cümle elbette e, tercümesi daha zor olacak. efendim aleyh, Efendimiz aleyhissalatu vesselama yine öyle salatü selam Olsun ki diyor. O senin kulundur, peygamberindir, Resulündür. Bütün Rabbani yani sana yakınlıkta tecrübesi, yakınlıkta takvası olan bütün Rabbani alimlerin yakini ilim adına bildikleri bütün ilimler yine onun sayesinde olmuştur. Ve yine o bütün Huleyfai Raşidinin sana yakın ilme ve imana sahip olmasının e, sebebi olmuştur. Ve yine o e, mükerrem peygamberlerin yakini, hakkı yakini olmuştur. O ki yine bütün celal e, nurlarının, tecellilerinin e, gerçek sahibidir. Ve yine o peygamberler aslında ülül azim olan peygamberlerin de yine sebebidir. E, o yine <Gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, heybetli meleklerin, büyük meleklerin gerçek hakikatinde e, tahayyür eden bir zat olmuştur. Gerçeğini gören, yani diğer peygamberler e, hep görülmesi gereken şekliyle görmüşler meleklerin. Ama gerçek yüzüyle melekleri gerek Cibril Aleyhisselam'ın, gerek diğer bir ulul azim peygamber olan e, efendim meleklerin gerçek yüzüyle gören tek insandır peygamberdir ali serratü efendimiz diyor. Yine ona Kur'an'da da lisan-ı arabî ile gelen e, Kur'an e, vahyi e, bir peygamberdir. Orada yine şöyle buyurur. Cenab-ı Hak "Leqad mennallahu alel mu'minîne iz basse fihim rasûlen min enfusih yetlu aleihim ayâtı ve yuzekkîhim ve yuallimuhül kitâbe vel ve in kâne min qabl lefî dalâlin mubîn." Evet. <gülüyor> Ayet-i Kelime'de yine Allah muhakkak andolsun ki diyor müminlere e, iyilikte bulundu, ihsanda bulundu. ne zaman? O kendilerine kendi içlerinden bir peygamber gönderdiğinde ki o peygamber onlara ayetlerini anlatır ve yine e, onların ahlakını temizlenmesini sağlar, güzel ahlaklı olmasını, yaptığı işlerin ihlaslı olmasını sağlar, onlara kitap öğretir, hikmet öğretir. Dikkat buyurun, ee, İslam'ı monotonlaşmış, efendim, neden ve niçinleri sorulmaz şeklinde anlayış sahibi olanların en çok es geçtiği, dikkat etmedikleri ayetlerden birisi de hikmet. Sürekli de e, peygamberlerin geliş sebeplerinden birisi hikmet diye, görevlerinden birisi hikmet diye anlatılmasına rağmen biz bunun üzerine durmayarak insanlar arasında sorgulanmayan, neden ve niçin bilinmeyen ama inanılması gereken gerçekler şeklinde anlatma durumunda düştük çünkü hikmeti doğru anlamadık. <gülüyor> <gülüyor> <ve> <mubin> Her ne kadar ondan öncesi siz açık bir sapık yolda idiyseniz de Arap toplumunu o günün durumu için söylüyorum. Dolayısıyla ama içinizden Allah size merhamet etti. İçinizden böyle bir büyük peygamber aleyhissalatü vesselam gönderdi ona salatü selam olsun. Allahümme salli salate zât ki ala hazreti sıfatikel cami li kulli kemal el muttasıfi bi sıfatil celâl vel cemal Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın e, üzerine salat selam olsun ki onun o senin e, sıfatını ve de her türlü güzel olgun e, sıfatlarını kendisinde toplayan bir zatıdır. Bunun manası sakın yanlış anlaşılmasın. Yani ilahi tecellilerin sahibidir. Çünkü ilahi tecellilere sahip olmayan bir peygamber peygamber olmaz. Bu, bir diğer anlamı da budur. Yani her peygamber vahiy geldiğinde ilahi tecellilerle kendisine vahiy gelir. Eğer vahiy almıyorsa onda ilahi tecellilerde olmaz. Onun için bu olmazsa olmaz şartıdır. Ama bu arka cephedir Bu açıdan söylerken şirk e, varmış gibi görünür de aslında Hiçbir peygamber kendisine vahiy geldiği zaman Allah'ın ona yakınlığını e, red edemeyiz. Yani Allah'tan uzak, Allah ona konuşmuyor, ona vahiy geldi demek yalancılıkla itham etmektir. Bu açıdan e, bu arka cephe, yani orada bir vahiy geldi ama nasıl geldiği açıklıyor, böyle geldi. Yani Allah'ın bütün güzel sıfatları, bütün güzel sıfatlarını o anda o peygamber üzerinde bulundurmaktadır. Öylece, mesela yalan söylemiş olsa o anda, yalan şeyle söyleyecek, ondan uzaklaştırır onu. Efendim özünü temizler, sözünü temizler, güç verir. Efendim öyle bir zeka, fetanet verir ki, öyle bir masumiyet ve ismetle korur onu ki, bütün kendi güzel sıfatlarıyla Allah Zülcelal Hazretleri, onu o anda korur ve o selamette kendi kelamını da korumuş olur. Orda sadece kulunu korumaz, ne dediğiyi korur, kendi kelamını korumuş olur. Evet, yoksa Allah kendi kelamını zayi etmiş olur. Onun için de gerçek peygamberle ya bu tırnak içinde yalancı peygamberler arasında fark budur. Mentene zehanil mahlukine fil mis'a yanbu'ul ma'arifir <gülüyor> rabbani ve haytati'l esrar ilahiyye gayet muntaz'ainin ve delili kulli hayrin mine saliki, evet bütün yola gitmemiş, yakın takva, zühüd, ilim, irfan, ihlas konusunda yola çıkmış olanlar, onların hepsini hayretten hayrete bırakan bir delil, bir hüccettir kendisi. Yine o e, Allah'a e, istekte bulunan veyahut onu arama yolunda olanların e, e, gaye-i müntehasıdır. Yani önce bir peygambere uğramak lazım onun, kim ki Allah'a gitmek istiyorsa onun yolu önce maneviyatta da o peygamberin makamına ulaşması lazım yine esrari ilahiyenin de e, e, ilahi hatası önce kendisinde vardır yani c değerli toplu ilahi esmanın özetidir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilahi tecellilerin özetidir onun için bu sırrı bilenler seyitler, ehli beytler özellikle e, her şeyden önce Salavat-ı üzerine çok dururlar. Bunun sırrı da budur. Gerçekten Salavat-ı Şerif'e es geçenlerin Allah'a vuslatı ve onun ilahi kemal sıfatlarının tecellisine uğraması gayrı kabildir. Mümkün değildir. <gülüyor> Marifet e, men, menbaıdır ve de aynı zamanda bütün misal alemindeki e, mütenezih örnekler e, ve cemal ve celal sıfatlarıyla muttasıf, güzel ve her türlü e, kemal sıfatlarını e, cami bir tecelliğe sahiptir kendisi. Yani e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı, maneviyesi bu kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğu konusunda bütün alimler ittifak halindedir. E, bunun Böyle olmasında onun ayrıca bir de hatemül embiya oluşu, hatemül embiya oluşuyla da ilgisi vardır ve Ahmedem Mada ve Menuhweat geçmişin Ahmeti bir geleceğin de yani geleceğin de geçmişin de o Ahmetidir. Ahmet kelimesi aslında burada Muhammedten daha üst seviyede bir ifadedir çünkü Ahmet makamlar alemindeki onun tanınmış ismidir. Onun için ruh aleminde şahı diye kabul edilen e, İsa Aleyhisselam e, onu Ahmet diye almıştır. Çünkü onu orada tanımıştır. O ruh aleminde o görmüştür onu. Görüşmüşlerdir. Ve oradaki tanınmış olduğu tanıtılmış olduğu, kendisi tanıtılmış olduğu bu kimdir sorduğunda ise bu Ahmet'tir. Bütün ruhlar aleminde Efendimiz'i Muhammed diye değil Ahmet diye. Dünya aleminde de Muhammed diye efendim ve makamlar aleminde Mustafa diye Efendim, bütün yaptıkları dereceleri ve bütün yaptıkları ilahi e, değerlendirmenin yanında muhtardır ve bu manada Allah Resulü hakkında bütün alimler ittifak etti 250 tane farklı güzelliklerini anlatan isimleri mevcuttur. Bunlarla salavat-ı şerife getirilirse Allah'ın izniyle bir, bir türlü güzellikler ve fayda görülür. Salavat-ı şerife başından sonuna kadar Efendimizin manevi yönünü tanımak, ona ulaşmaktır. Efendimiz sallallahu öldü gitti dediği şekilde söylenen bütün ayetleri bedensel ölümden ibarettir. Ruh o Allah'ın belli bir zamanla kadar ölmeyecek. Ondan sonra o alem bütün varlıklar öl o zaman ölecektir. Biz bu görüşteyiz sevgili Kadişem. Onun için her okunan dualar önce Efendimiz sallallahu ruhuna gider. Oradan birleştikten sonra o da dua katar. Ya Rabbi bu ümmetin duasını kabul et diye derse işte bahtiyar kul odur. lezeli <gülüyor> ve gayet-i lebede hatta la yehsuruhu adedun ve la yeynihihi emedun ve erdan tevabihi fi şeriat ve tarikatü ve hakika minel ashabi vel ulema ve ehli tarikat ve ce'anna ya Mevlana minhum hakika amin amin amin velhamdülillahi <gülüyor> <gülüyor> rabbil alemin. Hacı Mahmud Efendi ve doğumlu baba diye bilinen e, mübarekler de bu Kadir'i diye bilinen bu mübarekler de yine kitaplarında bunu almış ve e, aynı zamanda elimde bulunan Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin soyundan gelen bir e, Efendi Muhammed Fadıl Ceylani diye bir efendim e, bu yaşıyor zannediyorum. Efendim dua kitabı tesip etmişler ve bunlardan size böylece paylaşımda bulunmuş oluyoruz. Son okuduğum kısmın manasında şöyle özetle Ya Rabbi diyor e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine tabi olanlara e, ve onun yolunda gidenlere onun hakikat marifet ilmine sahip olanlara onun sahabesine, onun alimlerine onun ehli tarikat ve onun yolunu birebir takip edenlere e, sen razı ol onları bağışla Ya Rabbi bizi de onların gerçekten yolundan gidenlerden eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Biz salavat-ı bitiremedik. Maşallah. Ne kadar bereketliymiş. Yani ne kadar bereketli bitiremedik. Değil mi? Ya salavat-ı şerife. Mübarekler. Birbirinizi gördüğünüzde on defa salavat-ı şerifi getirdin. Birbirinize selam verdiğinizde arkasında on defa salavat-ı şerifi Yani boş niye duracağız ki ya? Dedikodu gıybet var. Bir sürü günahlar var, kirler var, kirli işlerimiz var. Bunlardan arınmanın yolu selavat-ı şerifedir. Bunu Rabbimiz efendim emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de her emir farz olduğuna göre peygamberimiz Aleyhisselam'ın efendim adı anılır da kim selavat-ı şerife getirmekten e, cimrilik gösterirse, getirmezse ne diyor? Cibril Aleyhisselam dedi ki öbür alemde yüz üstü sürt, e, burnu üstü sürtülsün. E, veil ona olsun, yazıklar olsun efendim buyurdu. Rivayeti de meşhurdur. Dolayısıyla selavat-ı şerife bizim için büyük hazinedir. Bir iki şu mağazlar işte şirktir şudur budur falan dediğin zaman o zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri onlara gösterin. Elbette onları da yorumlayacaklar. Başka türlü şeytani hevesler için efendim karanlık düşüncelerini ortaya koyacaklar ve bu manada Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Devre dışı bırakarak efendim kendilerini ululayan, kendilerini büyükleyen, kendilerine nefsani arzularını Kur'an ve ayet hadis yerine koyan yorumlarını işiteceksiniz. Bundan ise e, biz yine bildiğimiz bu doğru yolda devam etmek daha doğrudur sevgili kardeşlerim. Onların bu gayret keşliği e, hiç ihtiyaç yoktur. Elbette bu konuda böyle bakan insanlar geçmişte vardır. Bunların bir kısmı gerçekten sinir bozucu, e, tetebbuatı olan, bilgileri araştırması olan ve bazen de çok zorlayıcı yorumlardan, tefsirlerden sonra bu neticeye uğraşmış insanlardır. Cuma günü e, Salavat ı Şerife'yi böyle bitirdik. Bir de çok kısa, tabi cumart, pardon cuma günü dedim yine e, bir özür dileyeyim cumartesi günü. E, cumartesi günü bir de duası var Gadir Gelenizler'in. Abdul Genel Nesitleri derken demeye lüzum yok. Yani çok yönlü bir, bir mübarek zat. Kendisi o günün e, eğitmeni diye biliniyor. Yani medreselerde genel e, öğretmenlik vazifesi yapan birisidir. Şimdiki tabiyle bunlar profesör olmadan e, herhangi bir yerde her dersi verebilecek durumda olmuyorlar. Ve o zaman Bağdat'ta en meşhur alimlerde hadis ilmi, fıkıh ilmi, iştihad ilmi ve Şafii mezhebinde de e, müştehit derecesine çıkmış. Ama Allah Resulü manen ona emretmesiyle diğer maliki mezhebine e, ya da hanbeli olacak galiba. Bu mezheplere de geçmiştir ve her nereye giderse cemaati o mezhebin cemaati çoğalmıştır. Bu açıdan da Allah Resulü'ne danışmadan hiçbir iş yapmadığı konusunda o günün alimleri ittifak halindedir. Evet. Evet. <gülüyor> Cumartesi günü dualar arasında Allahümme ya men ni'amuhu la tohsa. Ey nimetleri sayılmayan Allah'ım. Ve emruhu la yosa. Emredince de isyan edilmemesi gereken Allah'ım. Yani emrine isyan caiz olmayan. Ve nuruhu la yutfa. Nuru da sönmeyen. <gülüyor> Sönmeyecek olan Allah'ım. Ve lütfuhu la yehfa. Allah'ın nuru sönse ne olur? Halimiz bir şey olur. Ne güneş eee Devam eder nurlandırmaya, ne de ay, ne de varlıklar hayat bulur yaşamaya. Ve la yehfa, onun lütfu da gizli kalmaz. Gizli, gizli kalsaydı gülebilir miydik? Sevebilir miydik? Ya da nimetleri doğruya kullanabilir miydik? Ya men felakal bahreli Musa, Musa aleyhisselama o yol açmasaydı, Musa ne olurdu? Firavun gibi gark olurdu. Vahyen <gülüyor> meytü İsa, İsa'nın selamın elinde ölüleri diriltmeseydi İsa'nın selam ne olurdu? Ve ja'alennâ'r berden ve selâmen alâ İbrahim İbrahim'e selamın ateşi soğuk gül bahçesine çeviren efendim soğutan önce sonra gül bahçesini çeviren o Allah bu güzellikleri vermeseydi yapmasaydı ne olurdu hali? Leyhîs selam. صلیب selam Muhammedin ve ejalli min emri fırca ve mahrca ya Rabbi bunca güzellikleri onun hürmetine sen yarattın sen yaptın senin bu gücünü biz tevssül ediyoruz ya Rabbi bunları da bizim işlerimizde hayırlara vesile kılarak bazen işlerimizin zorlaşmasında bir kapı açarak efendim bize bir çıkış yolu göster işimizi kolaylaştır bize de yardım et diyoruz. yani bu olayları Allah'ın esması ve sıfatına dayandırarak tevessül duası. Allahümme bitele'lû nurü behâyi hucubi arşi kimina dâi ihtecebtü. Ya Rabbi, arşiğin e, korunma, izzeti ve şerefi nurunun parlaklığıyla tevessül ederek düşmanlarımızdan bizi korumanı istiyoruz. Yani bizi arşiğin altına al. Oradaki ilahi koruma esman ve ef'anınla bizi korun. Ve bu satvetil ceberut mimmen yekidûni. Ya Rabbi Ceberut isminin, Ceberut demek yani her işte tuttuğunu yakalayan ve düşmanlarımızı böyle yakalayan. Ceberut isminin satvetiyle, tutuşuyla efendim, bize hile ve tuzak kurmak isteyenlerin hilesine karşı da bizi tahassün eyle, bizi korun. Ve bi havli tavli cevli şedid-i kuvvetke min kulli sultanin tahsantü. Bize e, zalim sultanların kuvveti ve şiddetinden senin havli, senin tavlinle efendim tahsant Bizi koru. Ve bi deymûmu kayyûmu ebediyyetke min kulli şeytanin isteaztü. Ya Rabbi, şeytan var oldukça, Şeytanın avenesi olan onun yolunda hizmet edenlerin her türlü efendim onun avenesinin e, tehlikeli saldırılarına karşı da bizi senin Kayyum ismin ismin e, tecellisiyle eee koru ona sığınıyoruz ve bi meknunu sirri min sirri sirrike min kullihame tehallastu ve tahassant. Ya Rabbi senin sırların her türlü sırlı kelimelerin hazinelerine sığınıyoruz. Bizim bizi düşündüren, bizi sıkıntıya sokan her türlü tefekkürlerden ve stres, sıkıntılardan bizi koru. Demek çok güzel bir dua bu. Yani senin sırlı kelimeler, bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar sırlı kelimelerim varsa onları tevessül ederek Allah'ın yani bizi diyor. Günlük stresin sıkıntılarından korun. Demek ki burada aynı zamanda e, günlük stresin insanın en büyük maneviyatını çöküntüsüne, iman zafına, şüphelerine sebep olduğunu anlattığını görüyoruz. Yani bu çok ilginç bir şeydir. Bugünün en büyük hastalarına, hastalığı temel sebeplerinde birisi budur. Ve ile ki sana biz inabet ettik, güvenimiz sanadır. Ey biz annem salemene vali benim galibni. Ya Rabbi bana galip gelenlere karşı beni galip eyle. Bana zulmedenlere karşı onların zulümlerini benden koru, kurtar. Sana tam inabemiz, güvenimiz sanadır. Çünkü sen buyurdun ki: "Keteb Allahu ali alibenna ene ve ben ve resulüm benim peygamberlerim, benim yolumda olanlar muhakkak galip gelecektir." buyurdun. İnna Allah'a Kavî gün aziz, Allah kavîdir, Allah azizdir, bu güce de sahiptir. Biz ona tam güveniyoruz. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber ve azmin khalqi cemiyat. Allah tek başına bütün yaratıklarından daha büyüktür. Amin Allah ve ve benim korkularından, korktuklarından, kaçındık, çekindiklerimden de daha büyüktür. Azizdir. O bu güvene layıktır. Elhamdülillahi lillahi ilahe illahuhu kendisinden başkası bu güce sahip olmayan o Allah'a sığındım dayandım o ki memsiku semavati sebr yedi kat göklerin elinde tek başına tutan odur entaka alel ardı illa bi iznihi min şerrin falan falan falan yani kim varsa korktuğumuz Efendimiz e, çekindiğimiz bize zulmeden kim varsa hepsinden ve etbahi ve cünüdî ve işyahi mineralcileriniz insan cinlerden ne kadar ameliği varsa o tehlikeli insanlar şeytanlar ve cinler ve her türlü sihir büyü yapanların hepsini şerinde ne diyor Allah'ın izniyle ona sığındım o ki diyor yeryüzünde yeryüzünde ve gökyüzünde hepsini kontrolünde tutan onun izni olmadan bir yaprak dahi düşmez. Allah'me külli Onların efendim e, şerinden yanımda olasın, beni koruyasın. Celle senerke senin şanın yücedir. Celal celalın vardır. Waazze cahruk senin yakınlığın şeref verir. Ve tebarrük ismuke ismin mübarektir. Ve la ilaha qayruk senden başkasına benim bir dua'ma ma'has ve maksat olamaz. Tef'alü mâ sen her istediğini yaparsın. Ve ente ala kulli şeyin kadir, sen her şeye kadirsin. Velhamdülillâhe Rabbil âlemîn. Evet, sevgili kardeşlerim, güzel dualarla bugün e, cumartesi günümüzü güzelleştirdik ve güzel bir duayla başlamış olduk. Allah'ın sevgili kulları, Allah'ın selamı, bereket ve sevgisi, muhabbeti üzeriniz olsun. Burada bulunan bütün kardeşlerimizin daha sonra ikinci tefsir dersimizde bir dakika ya da iki dakika bir müsaade. Ben yine açtığımı takip edin. E, açtığımda hemen inşallah katıl, katılabilirseniz tefsir dersimizde Maide Suresi, Maide Suresi ayet 90'da itibaren e, tefsiri yapacağız. Başlayacağız inşallah. Şimdilik bir iki dakikalık bir ara veriyoruz. Esselamu Aleyküm sevgili kardeşim. Ya ben de neşelendim ya. Mübarekler. Demek ki Sarvar-ı biz çok ihmal ediyoruz ya. Bu kadar o kadar mübarek, o kadar güzel, o kadar bereketli. Onun için e, biz Sarvar-ı Şerife ya an aynen yani bir gün boyu bütün sıkıntılardan, dertlerden, efendim, e, şerretten, mazarrattan, e, sıkıntılardan, bütün her şeyden e, kurtur, kurtur, kurtaran bir dua örneği. Zaten tevessül konusunda problemi olanlar uzun cümle kurmayan, cümlenin mecazi manasını anlamayan insanlardır. Dolayısıyla bunlar sürekli sadece tevessül konusunda değil, İslam'ın bütün diğer konularında da hep toslayan insanlardır. Onun için itibari mecazi, bir de kelime ve cümle mecazını kabul etmeyen insanlar edebiyattan anlamazlar. Evet. Oysa ki Kur'an-ı Kerim içerisinde hem metafor olarak hem mecaz ifadesi hem kinayi ifadesi, çokça zikredilmiştir. Bu yüksek e, Arap edebiyatını, fasih Arab edebiyatını bilmeyen insanların Kur'an'ın maal vermesi ya da tefsiri vermesi kadar büyük bir sıkıntılı durum yoktur. Yeryüzünün en büyük sıkıntılı e, yaklaşım tarzı, Kur'an'a ve dine yaklaşım tarzı, Kur'an'ı ve dini tahrip eden hareketlerin başında bu şekilde bir yaklaşım tarzıdır. Hem Kur'an'ın güzelliğini manevi cephesinin sır alemini inkar etmiş, hem de yeryüzüne gelen efendim bu kadar büyük bir e, kültürün yok olmasına sebep olacaktır. Sevgili kardeşlerim. Efendim inşallah e, tekrar bir şöyle hazırlandıktan sonra e, bir iki dakikalık aradan sonra yine başlayalım yayın e, dersimize. Ve 20 dakikalık ders yapmak düşünüyorum. <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> Bugün okuyacağımız konular aslında önce bir şöyle bakmak için şöyle hazırlık itibariyle bakmak için gözden geçireyim. Neler var? Hangi ayetler var? Okuyacağımız birinci ayet kelime içki, kumar e, ve e, dikili taşlar, e, fal vesaire ile ilgili ayet geliyor. Sonra da şeytan e, düşmanlık ve buz e, bu dolayısıyla bu işler dolayısıyla sizin aranızda sok istiyor şeklinde ve sizi namazdan Allah'a zikirden alıkoyan bir davranış şeytanın bize yaklaşma tarzını, amacını, nedenini anlatıyor. Sonraki gelen ayet-i kerime Allah'a itaati, Resulullah'a itaati sonra da bundan yüz çevren insanların da artık kendisinin bu neticeye razı olması ve sonunda ise onlara azabı beklediğini anlatan ayet-i var. Sonra da ameli salih ve iman üzerine e, takva üzerine amel-i salih ve iman edenlerin de Allah'ın sevgili kulu, ihsan sahibi kullar olduğunu anlatan ayet-i kerimeler. Sonra yine gelen ayet-i kerimede ne diyor? İmanla ilgili e, evet. Allah'ın bu hududunu aşmamakla ilgili bir ayet-i kerime. Şimdi 10 efendim 93 94. ayet-i kerime şöyle bir bakayım. Ey iman eden ve iyi işler yapanla hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları sonra yine hakkı ve sakınıp iman ettikleri sonra da hakikat sakınıp e, yaptıklarını ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde haram kılınmadan önce e, tattıklarından dolayı ha, günah yoktur. Ha, tamam. Yani İslam öncesi yapmış olduğu davranışlardan dolayı üzülmesinler çünkü o İslam öncesiydi. Onun için İslam öncesi yapmış olduğu yolun hataların e, delil olarak kabul edilmiş olması, efendim e, bir açıdan tehlikelidir. Dik, çok dikkatli olmak lazım. Evet, iyilikler zaten e, devam edecektir. Bazı alimlere göre İslam öncesi iyilikler aynen devam edecektir. Yani burada e, eşari görüşü budur. Efe, hayır, e, matriydi görüşü budur. Eşari ise e, bunu kabul etmiyor. Demek ki yine Ehli Sünnetim biz. Bir imamına göre böyle olduğunu biliyoruz. Efendim, sonraki ayet-i kerime de yine ee, haram aylarda avlanmakla ilgili e, ayet-i kerime var. Haram aylarda, ey iman edenler ihramlı efendim haram aydı ve evet, ihramlıymış, öldürme adamı ee, evet, haçla ilgili burada içinizde kim onu kasten öldürürse öldürdüğü hayvanın dengi olan cezayı evet, ihsar diyor, veyahut da diğer Ceza adı bunun ee, ve Kabe ile ilgili ve oradaki ayet-i anladığımız e, şu anda biri de bir sayfaya bakayım. Efendim orada da yine devam ediyor. İhramlıyken yasaklar üzerinde hem size hem de yolculara fayda olmak üzere faydalanmanız için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. İhramlı olduğunuz müddetçe kara ve siz, e, avı size haram kılındı. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkunuz. Ee, yine Kabe ile Kabe'nin beyti haram oluşuyla ilgili ayet-i kerime de orada devam etti. Sonra da Allah'ın şedid-i olduğu ve Resul'ün de tebliğ görevinin olduğunu bunu e, efendim anlattıktan sonra da evet iyi ve kötü birbirine karıştırılmasın asla kötüyle iyi bir olamaz diyor. Bu da çok ilginç bir ayet-i kerime. Bunun üzerine biraz durarız, durabiliriz. Sonraki gelen ayet-i kerimelerde yine şöyle bir göz gezdirmiş olduk. İnşallah Evet, bundan sonraki bölümde de şimdi tefsiri hazır sayılırız. Ee, efendim, beraber şöyle bir bakalım. Evet, sevgili kardeşim.